Hazreti Osman radıyallahu an Haya, edep, hilm ve yumuşaklık abidesi Ebu Abdullah ve Ebu Amr diye iki künyesi var. Babası Affan. Beşinci babada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nesebine ulaşıyor. Peygamberimizin büyük dedesinden olan Abd-i Menaf'ta Cihan peygamberinin pak soyuyla birleşiyor. Fil vakasından altı sene sonra kainatın iman beşiği olan Mekke'de doğdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden altı yaş küçük. Mal ve servet sahibi. Güzel huylu, orta boylu, esmer renkli ve güzel yüzlü. 34 yaşındayken Hazreti Ebubekir radıyallahu an vesilesiyle ebedi kurtuluşa erdi, Müslüman oldu. Müslüman oluşu şöyle. Öteden beri Hazreti Ebubekir'le samimi arkadaştılar. Sıddık-ı Ekber sonsuzluk yoluna ayak basınca arkadaşı Osman'ı da ilahi devletin saltanatına davet etti ve onu Allah Resulü'nün saadetli huzuruna götürdü. Fahri kainat, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ya Osman, Allah'ın ihsan ettiği cennete rağbet et. Ben sana ve bütün insanlara hidayet rehberi olarak gönderildim. Ve Osman birden kabul etti. Tamam, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok ve yine şehadet ederim ki Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Bu hadiseyi kendisi daha sonra şöyle anlatacaktı. Allah Resulü'nün mukaddes dilinden duyduğum sözler o kadar saf, sade ve o kadar manalıydı ki hemen kalbime yeretti. Derhal kendiliğinden ağzımdan şehadet kelimeleri döküldü. Elimi onun eline verdim ve Hemen Müslüman oldum. Asr-ı saadet diyoruz. Lakin o saadetin içerisinde büyük bir kısım çile devrinden oluşuyor. Zor zamanlardı. Hazreti Osman bu çileler deminde nasibini alanlardan oldu. Müslüman olur olmaz kabilesinin ve aile kolunun türlü cefalarına göğüs gerdi. Ve hak yolundan kıl kadar dönmedi. Amcası onun ebedi kurtuluşa erdiğini duyunca çok öfkelendi. O masum efendiyi bir direğe bağladı ve dövmeye başladı. Bir yandan dövüyor ve şunları söylüyordu. Eski dininden dönüp yenisine bağlandığın ve onun peşine gittiğin için işte seni bu direğe bağlıyorum. Tekrar atalarının dinine dönmedikçe, buradan hiçbir yere gidemezsin. Genç mümin, bir aslan gibi kükredi. Vallahi ey amca, sen ne yaparsan yap, ben mukaddes İslam'ı asla bırakmam. Adamın aklı kamaştı, taş gibi donup kaldı. Hazreti Osman'dan böyle bir celadet beklemiyordu. Fakat iman devleti, Hazreti Osman'ı kahramanların kahramanı yapmıştı. Artık tek gayesi vardı, Allah'ın rızası, Resulünün hoşnutluğu. Amcası sözünde durdu, yine günlerce ona işkence etti. Fakat Hazreti Osman radiyallahu an bu zulme meydan okuyordu. Nihayet iyice yaşlanmış olan o amca, onu salı vermekten başka bir çare bulamadı. Haya ve edep incesi Hazreti Osman'ın lakabı duymuş Zinnureyn diye anılır. Zinnureyn, çifte nur sahibi anlamına gelir. Bu lakaplandırılışın sebebi birbiri ardından kainatın efendisinin iki kızını almış olması. Evvela Hazreti Rukiye ve sonra Ümmü Kelsüm. Veya Ümmü Gülsüm Kainatta bir peygamberin iki kızını almış ilk insan odur. Onun için kendisine Zinnureyn yani çifte nur sahibi lakabı takılmıştır. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Her peygamberin bir arkadaşı vardır. Benim cennet arkadaşım Osman'dır. ''Bu nasıl bir iş, bu ne güzel yücelik ve saadet.'' Hazreti Rukiye radıyallahu anha, Hazreti Osman'la Habeşistan hicretine katıldı. Ardından Medine'ye geldi ve Bedir gazası esnasında nur yatağı Medine'de vefat etti. Ümmü Gülsüm Hazretleri de, kız kardeşinden sonra yine Medine'de, Hazreti Osman'ın zevcesi oldu, ve bir yıldan az bir müddet onun zevceliğinde kaldı. Çocuk doğurmadan bu fani aleme veda etti, ebediyet yurduna göçtü. Gönlü bir lurlardan daha duru olan Hazret Osman radıyallahu an, ölen zevcesi için ağlıyordu. Bu sahneyi gören Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki. Ey Osman, vefat eden zevcene ağlama. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer bende arka arkaya ve teker teker ölecek 100 tane kız olsa, yüzünü de hiç kalmayıncaya kadar diğerini sana nikahlardım. Teselliinin saadetin böylesi. Hazreti Osman radıyallahu an hayatının şöyle birkaç cümle özetini anlatın desek birçoğumuza ilk sıralarda onun cömertliği gelecektir. Vefa hazinesi ve cömertlik denizi Osman radıyallahu an. Bir gün Allah Resulü'ne 4 deve yükü buğdayı hediye olarak gönderdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hediyeleri muhacir sahabilerine dağıttı. Hazreti Osman bunu duyunca dört deve yükü daha gönderdi. Allah'ın Resulü bunları da Medineli sahabilerine dağıttı. Yine bunu öğrendi ve dört deve yükü daha gönderdi. Alemlerin Efendisi aleyhisselam bunu da zevceleri arasında taksim ettiler. Sonra Hazreti Osman'ın adamlarına sordular. Osmana ne kadar buğday gelmişti? 12 yük ey alemlerin resulü. Varlık nuru Hazreti Osman'ın kendi evine hiçbir şey bırakmadığını anlayınca mukaddes ellerini ulvilik alemlerine kaldırıp şöyle dua ettiler. Ya Rabbi bana ihsanda bulunanların hepsinin karşılığını, karşılığını verdim. verdim. Fakat Osman bin Affan'ın ihsanının karşılığını vermekten aciz kaldım. Ey ihsana bol huda, sen ona en iyi mükafatı ver. Ve Allah Celle Celaluhu resulünü mahzun etmedi. Cebrail Aleyhisselam gökler aleminden süzüldü ve sonsuzluk Nebi'sinin huzuruna geldi. Ey Allah'ın Allah Resulü, Resulü dedi. dedi. Cenab-ı Hak, Cenab Hak sana selam, selam ediyor. Osmana Osman selamımı, selamımı söyle. söyle. Biz, biz ondan, ondan razı olduk. olduk. Onu cennette, cennette sana komşu edeceğiz. Arasat hesabını, hesabını ondan, ondan kaldırdık. kaldırdık. Sen, Sen onu, onu mükafatlandırmaktan aciz kaldınsa, biz ona, ona mükafat kendim vermekten kendim aciz değiliz. değiliz. Bu müjdenin haberini alan Hazreti Osman, mutluluktan uçacak gibi oldu ve iplik iplik gözyaşları döktü. Cömertliğin, hayanın ve yumuşaklığın abidesi olan Osman radıyallahu an yine bir gün yedi tabağı altınla doldurdu, hizmetçileriyle beraber Allah'ın Resulüne gönderdi. Hizmetçiler, varlığın sebebi olan peygamberin huzuruna varıp, hediyeleri bir bir takdim ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, memnun olup buyurdular ki, Efendinize selam söyleyin. Hediyelerini kabul ettim, memnun oldum. Hizmetçiler, Ey Allah'ın Resulü dediler. Efendimiz tabaklarla birlikte bizi de size hediye gönderdi. Topyekün zaman ve mekanın, ve bütün mahlukatın peygamberi ellerini açtılar. Ya Rabbi, Osman'ı sana havale ettim. Derhal Cebrail aleyhisselam yetişti. Aziz ve celil olan Allahu Teala'nın ilahi fermanını bildirdi. Ey Habibim, Osman'a benden selam söyle. Hul ve naim cennetlerini... Bu hediyesine karşılık O'na bağışladım. İşte böyle bir sevgi, böyle bir samimiyet. Nur devrinde yine bir gün, Peygamber ordusuyla küfür ordusu cenk ediyordu. İslam ordusunda yiyecek sıkıntısı başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gayba aşına gözlerle bakıp dediler. Vallahi Allah size güneş batmadan yiyecek gönderecektir. İrfan Denizi'ne gark olmuş din büyüğü Hazreti Osman radıyallahu an bu sözleri Allahu Teala'nın izniyle işitti. Allah'ın Resulü yalan konuşmaz diyerek harekete geçti. Aradı, taradı. Bir yerde 14 deve yükü yiyecek buldu. Ne istedilerse hepsini verdi pahalı pahalı aldı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdi. Ey Allah'ın Resulü dedi, Osman'ın Allah'a ve Resulüne hediyesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duygulandı, mukaddes ellerini Allah'ın hacet kapısına açtı ve şöyle dua etti. Ey Allah'ım Osman'a hayır ver ve onu hayırla mükafatlandır. Hazreti Osman radıyallahu an da bu duaya gözyaşlarıyla amin diyerek eşlik etti. Habeşistan'a hicret eden Müslümanların başıydı. Dört büyük halifeden üçüncüsü ve cennetle müjdelenen 10 kutlu sahabiden biriydi o radıyallahu an. Son derece zengin, cömert ve hayalıydı. Bütün malını Allah yolunda harcadı. Geceleri sabahlara kadar namaz kıldı, Kur'an okudu, ağladı, inledi. Belli başlı bir yerde kuyu açanın cennetlik olacağına dair bir hadis üzerine yine hemen servetine dökerek kuyular açtırmaya başladı. Bir Yahudinin kuyusu vardı. Yahudi bu kuyudan gayet yüksek fiyatla insanlara su satıyordu. Osman radıyallahu an Yahudi'ye başvurarak kuyunun yarısını 12.000 dirhem karşılığında satın aldı ve teklifte bulundu. ''Ya bir gün sen, bir gün ben, nöbetleşe su çekelim, yahut kuyunun öbür yarısını da bana sat. Eğer satmazsan, ben nöbetimde bir kova yerine iki çekerim.'' Yahudi, nöbetleşe çekmek yolunu tercih etti. Fakat Müslümanların iki misli su çektiklerini görünce, kuyunun öbür yarısını da 8 bin dirheme satmaya mecbur oldu. Böylelikle kuyunun tamamına 20 bin dirhem ödeyerek satın aldı ve susuzluktan yanan Müslümanlara vakfetti. Tebük Gazvesi. Tebük'e gidileceği zaman sahabilerin çoğu piyade ve sefer malzemeleri eksikti. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki askerin zorluğunu kolaylaştıranlara ve onları teçhiz edenlere cennet var. Yani savaşa gidecek ama savaşa gidecek İslam ordusunda kıyafetler ve silah teçhizatları eksik. Hazreti Osman radıyallahu an hemen 300 deveyle 1000 dinar yolladı. Haya ve edep incisi Hazreti Osman radıyallahu an Gündüz oruç tutar, geceleri de namaz kılardı. Ta fecre kadar Kabe mumu gibi yanıp yakılıyordu. Her gece iki rekatlık namazda Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi. Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu, O'nun hakkında şöyle buyurdu. Zümer Suresi 9. Ayet Yoksa o ahiret azabından korkarak,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 hayatlarında bir kimseyle fahretmişler, yani övünmüşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, ben de Osman bin Affan'la övünürüm. Ve bütün melekler benimle iftihar ederler. Ben de Osman bin Affan ile övünürüm. Böyle bir insan. Bedir ve bir iki gazadan başka, bütün cenklerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bulundu ve savaştı. Bedir gazasına katılamayışı, hasta bulunan zevcesi Rukiye annemizin yanında kalışı yüzünden oldu. Hazreti Osman'ın üzüldüğünü gören efendimiz, Bedir'de bulunan bir adamın sevabı ve hissesi sana vardır diye teselli etti. İştirak etmediği bir iki gazada ya elçi olarak bir yere gönderilmiş yahutta Allah Resulüne vekil olarak Nur şehri Medine'de bırakılmıştı. Hudeybiye'de yapılan anlaşma namesini de Hazreti Osman götürdü. Hazreti Osman radıyallahu an Mekke'ye varınca Kureyş kafirleri onu geri bırakmadı. Bunun üzerine Allah'ın sevgilisi bir ağaç altına çekildiler. Ve bütün sahabileri yeni bir biyate davet ettiler. Son nefesimize ve son damla kanımıza kadar çarpışmadan ayrılmayacağımıza söz veriyoruz. Herkes sırayla elini Allah Resulüne koydu. İnsanlığın tacı sağ elini sol eline götürdü. Bu da Osman'ın biyatidir. O zaman, Hz. Osman'ın şehit edildiği şeklinde bir haber gelmesi üzerine, onun intikamını almadan dönülmeyeceğine dair yemin ettiler. Müşrikler, Allah Resulü'nün bu hareketlerini haber alınca, hemen Hz. Osman'ı bıraktılar. O da, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanına döndü ve anlaşma böylece yerine geldi. İnsanın hayatında en acı şey en sevdiği insanı kaybetmektir. Dünyada görememektir onu yaşadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fani aleme veda edip ilahi visale erişlerinde ümmetin başında Hazreti Ebubekir radıyallahu an ve ondan sonra Hazreti Ömer radıyallahu an geldi. Hazreti Osman radıyallahu an kendinden önceki bu büyük halifeleri bütün gücüyle destekledi. Nihayet Hazreti Ömer'de bir suikaste uğrayınca sıra kendisine geldi. Şura üyeleri kendisini halife seçtiler ve böylece Müslümanların emiri oldu. İslam ordularını kâfirler üzerine uçurdu görev aldıktan sonra ahdini bozan Bizans imparatoru İman ordusunun müthiş tokadını yiyince perişan oldu. İslam ordusu, Bizans ordusunu İskenderiye kıyılarına kadar kovaladı. Hepsini esir etti veya denize döktü. İskenderiye'yi de bir baştan bir başa fethetti. Artık Hazreti Osman devrinin fetihleri üst üste devam etmekteydi. İslam ordusu kaleler üstünde iman bayrağını dalgalandırıyor, ve her tarafa dehşet salıyordu. Hazreti Osman radıyallahu an devrinin en büyük hadiselerinden biri de Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Ebubekir radıyallahu an zamanında tertip edilen yazılı nüshasının çoğaltılması oldu. O gün, bugün elde bulunan, yarın ve öbür günde bulunacak olan tek harfinden ve noktasından ayrılık kabul etmez yüce kitap Ebediyet çapında muhteşem bir hediyedir. Bir başka mevzu Hicri 29. yılda oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi Osman radıyallahu an efendimizin mühür şeklindeki yüzüğünü bir kuyuya düşürdü ve bu yüzük bütün aramalara rağmen bulunamadı. Hazreti Osman'ın gözlerinden billur yaşlar aktı ve ızdırabı sonsuz oldu. Ve fitne rüzgarlarının esmeye başlaması, ümmet gülistanında hazan yerlerinin esmesi zamanıydı. Hz. Osman radıyallahu an, hicretin 35. yılında, 11 sene, 2 ay, 14 günlük halifelik ettikten sonra, Zilhicce'nin 18. cuma günü, 82 yaşında, Asiler tarafından şehit edildi. Birçok yerden toplanan asiler aralarında anlaşıp teşkilatlandılar. Hac bahanesiyle Nur şehri Medine istikametinde durdular. Gelip şehrin etrafına çadırlarını kurdular. Ne hazin bir tecelli ki adeta şehri basmaya gelen bir düşman ordusu manzarasıydı bu. Binlerce çadır, binlerce asker ne nasihat dinliyorlar, ne de sulha, barışa yanaşıyorlar. Tek istekleri, Hz. Osman'ın hilafet makamını terk etmesi. İstekleri reddediliyor, bu defa asiler çılgına dönüyor. Günlerden bir cuma ve Mü'minler emiri Hz. Osman radıyallahu anh hutbede. Yaptığı işleri saydı ve bundan sonra alacağı tedbirleri tek tek sıraladı. O sırada korkunç ve müthiş bir gürültü. Sokaklardan nal sesleri geliyor. Herkes bir an için donup kalıyor. Asiler o sırada her koldan Medine'ye girmişler. Avaz avaz bağırıyorlar. İntikam, intikam. Hazreti Osman radıyallahu anh ve diğerleri evlerine dönüyor. Halifenin evini çepeçevre kuşatıyorlar. Günlerce. İki haftayı geçen bir zaman. Susuz, aç. Günde birkaç yudum su içebiliyor ancak. O da bitmiş, tükenmiş durumda. Dilini ıslatacak kadar bile su vermiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerinden Ümmü Habibe annemiz su götürmek istiyor, onu bile hayasızca geri çeviriyorlar. Kimse müsaade yok. Hz. Ali radiyallahu an ona bile kafa tutuyorlar. Fitne başlar üzerinde kana çırpıyor. Abdullah bin Zübeyir radiyallahu ve Hazreti Ebu Hureyre radiyallahu an halifeye başvuruyorlar. İzin ver ey müminlerin emiri, bu asileri askerle kıralım. Hayır diyor, tek bir Müslüman kanının akmasına razı olamam ve evinin penceresinden askerlere nasihat ediyor. Ey insanlar! Peygamber mescidini ben genişlettim. Bana orada namaz kıldırmıyorsunuz. Şu su kuyularını ben açtım, bana bir damla su vermiyorsunuz. Allah'tan korkun, Allah'tan. Allah hakkı için Medineliler bilir ki siz, Allah Resulü'nün sözü üzerine melunsunuz. Yine aldıran yok. Sanki bağırlarına taş basmışlar, vicdanlarını perçinlemişler. Ve Hazreti Osman, 35. hicret senesinin zilhicce ayının 18'inde, hayatının son cuma gecesinde bir rüya gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Osman, seni muhasara edip buraya mı kapattılar? Evet ey Allah'ın Resulü, seni susuz mu bıraktılar? Evet, ey Allah'ın Resulü. O güzel rüyada iki cihan sultan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kase dolusu su uzatıyor. Hazreti Osman yanmış dudaklarıyla suyu yudumluyor. Allah'ın Resulü buyuruyorlar: "Ya Osman, dilersen yarın iftarı bizimle yaparsın. İstersen yardımına gelip seni kurtarsınlar." Hz. Osman radiyallahu an sevinç içinde. Ben şehadet mertebesini, iftarı sizinle beraber yapmak istiyorum ey Allah'ın Resulü. Ve Cuma'nın sabahı. Hz. Osman radiyallahu oruçlu. Kur'an okuyor. Gözlerinde elmas elmas yaşlar. Ani bir gürültü ve asiyeler duvardan içeri giriyor. Mü'minlerin emirinin odasına, asilerden üst üste giren girene. Lanetlenin biri, halifenin başına bir demir indirdi. Sedvan haini kılıcını, Cenabı Osman'a havale etti. Halifenin hanımı, koşa koşa efendisinin imdadına geldi ve kolunu kocasına siper etti. nail Hatun'un parmakları doğrandı. Amr bin Humuk isimli nasipsiz, Mü'minler emirinin iman dolu göğsüne kılıcını sapladı. Hançerler peş peşe mübarek insanın vücuduna girip çıktı. Ve Hazreti Osman radiyallahu ben bembeyaz gömleğinin kırmızıya dönmesiyle şehit oldu. Kan damlaları, açık duran Kur'an-ı Kerim'in üstüne, tam da şu ayetin üzerine damlıyordu. Allah, sana kâfidir. Şehit edildi. Hem de nasıl şehit? Cenazesi o halde iki gün evde kaldı. Sonra mübarek naaşını baki mezarlığına gömdüler. Şöyle diyordu: Cihalet öyle bir binektir ki üzerine binen zelil olur. Onunla arkadaşlık yapan yolunu kaybeder. Edep döküntüleri altın döküntülerinden daha hayırlıdır. Haya, edep, hilm ve yumuşaklık abidesi ve bir şehitti Hazreti Osman radıyallahu an. Allahu Teala rahmet buyursun. Derecesini yükseltsin. Amin. İlim, Hikmet ve Ulviyet Madeni Hazreti Ali radıyallahu An Hazreti Ali radıyallahu An hicretten 23 yıl evvel Fil hadisesinden 30 yıl sonra Mekke'de dünyaya geldi. Babası Ebu Talip, annesi Esed kızı Fatıma. İki lakabı var. Murtaza ve Haydar Bir gün Ebu Talib'in zevcesi ve Haşimi soyundan Esed kızı Fatıma bir rüya gördü. Evi pırıl pırıl, her yerde nurlar var. Etrafta ne kadar dağ varsa, Kabe'ye doğru sanki secde ediyor. Elinde dört kılıç var. Bunlardan biri gökyüzüne çıkıyor, biri suya, biri toprağa düşüyor. Biri de aslan veriyor Ve öyle bir aslan ki, Müthiş bir heybeti var. Bütün yaratıklar ondan kaçışmaya başlıyor. Esed kızı Fatıma, rüyada korkuyla ellerini boşluğa uzatıyor, birdenbire karşısında Allah'ın Resulünü buluyor ve onun mukaddes ellerine yapışıyor. Yengesi bu rüyadan dört ay sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle diyor. Gebeyim oğlum, dua et de. Çocuğum erkek olsun. Nuru Cihan'ın dudaklarında cennet tebessümleri. Doğacak erkek çocuğu bana bağışlaman şartıyla dua ederim. Tamam söz veriyorum. Öyleyse ben de dua ederim. İşte böyle. Beklenen gün geldi. Esed kızı Fatıma, Çifte Koldan Haşim soyuna bağlı Haykırışı ta, uzaklarda çınlayan, Gürbüz gibi bir oğlan doğurdu. İşte bu doğan çocuk, Hazreti idi. Şimdi mini mini Ali, Beşiğinde çığlık ata dursun, Saman ırmağı da durmadan, Ebediyete doğru akıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 40 yaşlarında. Ve peygamberlik görevini almış. Ona ilk inanan, Büyük ve temiz Hatice radıyallahu anha. Kainatın efendisi zevceleri Hatice-i Kübra ile namaz kılarken içeriye birdenbire küçük Ali giriyor. Manzara dehşet. Şaşırıyor. İlk anda hiçbir şey anlamıyor. Bekliyor. Namaz bitince neydi bu yaptığınız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya Ali, bu gördüğün Allah'a ibadetin gerçek şekli olan namazdır. Rabbimizin indinde makbul olan ibadet şekli budur. Daha evvel gönderilen peygamberlerin getirdiği tevhid dininde ibadetin esası olan namaz budur. Ben seni Allah'a iman ve O'nun dini gereğince bu şekilde ibadete davet ediyorum. Müslüman ol. Minicik Ali Çocuk gözleriyle derin derin bakıp cevap veriyor. ''Ben şimdiye kadar böyle bir şeyi ne duydum ne de gördüm. Babama danışmadan ne diyebilirim ki?'' ''Sen bilirsin ya Ali. Fakat İslam'a gelmesen bile sakın gördüklerini kimseye söyleme. Bu büyük bir sırdır. Hiç kimsenin bir şey duymasını istemiyorum. Anlaştık mı?'' ''Evet.'' ''Kimseye söylemeyeceğim.'' dedi. O gece Ali'nin beyninde bir çınlama var. Allah'ın sevgilisinin taşları eriten sesi. Gece olduğu yatağına girdi ama uyku yok. Hep ses, hep o ses. Yatağında sabaha kadar kıvranıyor anlatılamaz, izah ve ifadeye sığmaz bir cazibe merkezine yakalanmış gibi, dönüyor, düşünüyor, bütün gece uykusuz. Tam şafak vakti yatağından fırlıyor ve uçarcasına Allah'ın Resulüne koşuyor. Ey Allah'ın Resulü, kabul edersen dünkü davetine şimdi baş eğmek isterim. Babana danıştın mı? Hayır, hayır. Çünkü Allah beni yaratırken babama danışmadı. Ne güzel, ne güzel ya aile. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık mabut yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Buna şehadet kelimesi derler. Onu kalbinle ve dilinle söyle. Dokuz veya on yaşlarındaki bu nur çocuk şehadet getirdi. Bir numaralı kadın Müslümandan sonra bir numaralı çocuk Müslüman oldu. Hem de ne Müslüman? İleride aslanlar gibi kükreyecek ve bütün kafirleri kırıp geçirecek bir Müslüman. Zaten Ali radiyallahu an beş yaşından beri kainatın efendisinin himayesindeydi onlarla beraber yaşıyordu ve nefes nefese o nuru yudumluyordu. Artık çığır açılmıştı. Müslümanlar bir, iki, üç derken gitgide sayı artıyordu. Hazreti Ali'ye babası Ebu Talip sordu. Oğlum bu hangi din? Sen hangi dindensin? Benim aziz babam, ben İslam dinindenim. Allah ve Resulüne iman ve ''Allah'ın Resûlü ile ibadet etmek gibi bir saadetin sahibiyim.'' ''Tamam.'' dedi. ''O kimseyi doğru yoldan başka bir tarafa sürmez. O ne derse dediğini yap.'' Ebu Talip böyle dedi. Fakat kendisini, kendi ruhunun istikametini açığa vurmadı. Ve İslam artık açıktan anlatılacaktı. Bu emir gelince, İman bayrağı kılıfından çıkarıldı ve Mekke meydanının ta merkezine dikildi ve Kureyş kafirlerinin aklı kamaştı. Kafirleri çıldırtan haber dalga dalga Mekke'nin ufuklarına yayıldı ve İslam'ın çile devri de açıldı. Kafirler kanlı pençelerini masum müminlerin gırtlağına geçirdi eza ve cefa dayanılmaz bir hal aldı. Fakat tek kişiyi ebediyet yolundan döndüremediler. Bir gün Allah'ın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem elinden tuttuğu yeğeni Hazreti Ali Kabe'ye giriyor. Kimsenin olmadığı bir saat. Efendimiz Ali'nin sırtına basarak Kabe duvarına yetişmenin imkansız olduğunu anlayınca kendisi çöküyor. ''Üzerime çık'' emrini veriyor. Ateş parçası delikanlı, sonsuzluk nebisinin mukaddes sırtına çıkıyor ve putların bulunduğu noktaya kadar yükseliyor. O anda öyle bir yere çıkmış ki, kendi tabiriyle ufukları kucaklayabileceklerini sanıyor. Kabe'nin üstünde suratsız bir put. Hazreti Ali radıyallahu an. Onu sağından, solundan dürtüyor ve put yere düşüyor, parça parça oluyor. Diyor ki, ''Ben bu işi yaptıktan sonra Allah Resulü'nün omuzlarından indim. Beraberce geri döndük, uzaklaştık.'' Daha neler oluyor neler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlar neler çekiyorlar? Mukaddes başına toprak saçanlar mı istersiniz? evinin kapısına beş parmaklarını canavar pençesi halinde kullanıp kan izleri çekenler mi istersiniz? Kabe'de namaz kılarken, üzerinde fezayı taşıyan mukaddes sırtına bir deve leşinin necaset kesesi işkembesini koyanlar mı dersiniz? Yani hiçbir devirde görülmeyen küfür vahşetinin zamanlarıydı o zamanlar. Küfür ve dalalet çukurunda çırpınan Kureyş nasipsizlerinin kin ve gayzını söndürmeye hiçbir deniz kâfi gelmez. Kaynayan insan kafaları ve kamaşan akıllar ve Müslümanların gösterdiği sabır. Ve nihayet hicret, 10 yaşından başlayan ve 33 yaşına kadar sonsuzluk nebisinin yanından ayrılmayan, Hazreti Ali radıyallahu anh'a çok önemli bir görev var. Herkes Mekkeden ayrılmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an ve Hazreti Ali radıyallahu an, onlardan başka kimse yok. Nasipsiz kafirler toplanıyor, Efendimizi öldürmek kararını alıyor ve evini sarmaya hazırlanıyorlar. Meleklerin sultanı Cebrail aleyhisselam o akşam Allah Resulüne hicret emrini getiriyor, kendileri de Hazreti Ali'yi çağırarak ilahi fermanı bildiriyor ve emir buyuruyorlar. Ya Ali, bu gece benim yatağımda sen yatacaksın. Evet ey Allah'ın Resulü, sen birkaç gün burada Mekke'de kalacaksın. Bendeki emanetleri, Tek tek sahiplerine teslim edecek ve yola çıkıp bana yetişeceksin. Evet, ey Allah'ın resulü. Şimdi ben gidiyorum. Sen benim yatağmayat. Böyle icap ediyor. Baş üstüne. Allah'ın arslanı, Cenabı Ali, radıyallahu an, evde yalnız kalırken Allah'ın resulü karanlıkta evlerinden çıkıyor. Ve Yasin suresinden bir ayet okuyarak kâfirler üzerine toprak saçarak onların arasından karanlığa dalıp gözden kayboluyor. Hz. Ali radıyallahu an kainatın fahrinin kendisine verdiği yeşil hırkaya büründü, yatağına yattı. İçeriye giren kâfirler karşılarında onu görünce şaşırıp kaldılar ve kudurmuş bir sırtlan gibi sokağa atıldılar. Hazreti Ali (r.a)'nın üç gün içinde her işi bitirip Allah Resulünün ev halkıyla Nur Şehri Medine'ye hicret etti. Kafirlerin baskından korunmak için gündüzleri gizleniyor ve geceleri yol alıyordu. Böylece her tanesi ateşten bir akrep, kızgın demirden bir çivi, tabanı sıran, alev saçan kumlar üzerinde 400 kilometreyi aşıp, nice zahmetler çekerek Medine'ye gittiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'nin de oraya geldiğini daha sonra haber alınca, Ali'yi bana çağırınız buyurdu. Lakin üzücü bir cevap geldi. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, Ali'nin tabanları öylesine şiş ve derisi yüzülmüş ki, yürümeye gücü yok, ne emir buyurursunuz? Allah'ın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin yanına bizzat kendisi gitti. Onun ızdırabını görünce mukaddes elleriyle ayaklarındaki yaraları mesetti. Yaralar ve acılar Allah'ın izniyle geçti ve şehit olacağı güne kadar bir daha ayaklarında ağrı hissetmeyecekti. Hicretin beşinci ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli sahabilerle Medineli sahabiler arasında birçoğunu birbirine kardeş ettiler. Kardeş tutma içinde Hazreti Ali açıkta kaldı. Ne hikmetse ona hiç kimse kardeş gösterilmemişti. Benim kardeşim yok mu deyince Allah'ın sevgilisi senin kardeşin benim buyurdu. Ve diğer bir hadiste Ali, dünya ve ahirette kardeşimdir buyurdu. Hazreti Ali, başına konan bu gökler dolusu devlet karşısında iplik iplik gözyaşları döktü. Şanlı Bedir'den başlayarak Tebük hariç bütün gazalarda hazırdı. Meşhur kılıcıyla nice imansızın ciğerini deldi, destan çapında kahramanlıklar gösterdi. Hele Hayber fetinde peygamber sancağını o dalgalandırmış ve beş altı kişinin kaldıramayacağı bir kapıyı yerle bir etmişti. Koca Hayber kapısını bir omuzlayışta deviren insandı ve bütün cenkler boyunca düşman saflarını bir kar makinesi gibi yararak cihad etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızları, Hazreti Fatıma-tü Zehra radiyallahu anha ile 20 küsur yaşlarındayken evlendi. Şöyle oldu, Bir gün insanlık hurisi Fatıma radiyallahu anha annemiz, mukaddes babasına içecek su getirmişti. O zaman 15 yaşını doldurmuş ve gelinlik çağına gelmişti. Bu hali gören Allah'ın Resulü, Hayırlı bir kısmet vermesini Allahu Teala'dan niyaz etti. Dua kabul oldu. Cebrail Aleyhisselam gelip durumu bildirdi. Nebi-i Muhterem Hazreti Ali'ye haber gönderdiler. Halbuki daha önce Fatıma annemizi Hazreti Ali'ye istemeye daha önce Ebubekir Radiyallahu Anh gitmişti. Sessiz kalmışlardı efendimiz. Peşinden Hazreti Ömer Radiyallahu Anh aynı aracılıkla yani teklifle gelmiş, ona da cevap vermemişti. İkisi birden, Hz. Ali'ye gidip dediler, ''Git kendin iste, bu iş öyle görünüyor.'' Gönlünde okyanuslar dalgalanan ulvi delikanlı, Allah Resulü'nün huzurunda. Muradını arz ediyor. İnsanlığın tacı soruyorlar, ''Dünyalık olarak neyin var ya Ali?'' Bir zırhımla bir atım var ey Allah'ın Resulü. Atın sana lazımdır. Git zırhını sat. Parasını getir. Bağış üstüne. Denilen şeyleri yaptı. Hurma lifleriyle doldurulmuş deriden bir şilte, bir iki tahta sedir. İşte bütün ev eşyaları. Yine hurma ve un bulamacından bir iki türlü yemek, bu da, Ziyafet Sofraları Evlendikleri akşam, biri evin bir köşesinde, diğeri bir başka köşesinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bekliyorlar. Allah'ın sevgilisi geldi, onlara dua etti ve artık birbirlerine helal olduklarını bildirdi. İşte onlardan da nur nesli meydana geldi. Hz. Ali'nin radyallahu an her sahabi gibi yüceltme tabiri var. Az önce söyledik radiyallahu an diyoruz. Ama kendisinin yine ismi geçtiği zaman söylenen keramallahu veche tabiri de vardır. Bu nedendir? Ömründe bir kerecik dahi olsa putlara secde etmediği bilinir. Böyle olmakla beraber Allah Resulü'nün Kadri yüce kızına karşı takındığı edep yüzünden, böyle bir hürmetin ulvi manasını taşıdığı söylenir. Keramallahu veçe, Allah yüzünü keremlendirsin anlamındadır. Hicri 35. yıl, Zilhicce'nin 19. cumartesi günü, şehit Osman radıyallahu anın cenazesi henüz evde yatıyordu. O gün halife seçildi. İlklerin ilklerinden, cennette müjdeli saadet kadrosundan, Allah Resulü'nün damadı, Nur Nesli'nin babası, dört üstün halifenin sonuncusu, hikmet madeni olan Ali radıyallahu an şimdi devlet reisi. Hazreti Osman Efendimizin şehit düşmesinden sonra sahabiler, oy birliğiyle kendisini halife seçmek, ve ona biat etmek üzere evine gittiler. Kimsiniz ne istiyorsunuz deyince, Biziz peygamber sahabileri dediler. Kapıyı açıp onları içeri aldı. Ziyaretinizin sebebi nedir? Başımız ve imamımız sensin. Biz sana biate geldik. Hayır ben halifeliği istemiyorum. Siz başkasını seçiniz. Seçtiğinize ben de razı olacağım dese de aman ya Ali. Sen dururken biz başkasını seçmeyiz, dediler. Yine, siz benden iyisi vazgeçin, seçeceğiniz insana benim vezir olmam ve onu desteklemem daha hayırlıdır, dedi. Sahabiler, o kadar içten yalvardılar, o kadar dil döktüler ki, kabulden başka bir çare bulamadı, ve dedi. Öyleyse mescide gidelim, biat işi gizli olmaz. Mescide gidildi, Kendisinden önce Hazreti Talha radıyallahu anh, sonra da Hazreti Zübeyir biat etti radıyallahu anh. Peşinden herkes. Halifeli hep iç mücadelelerle geçti. Hazreti Osman radıyallahu anh, şehadetiyle başlayan o büyük fitne gittikçe yayıldı. Öyle ki fitne başlar üzerinde durmadan kanat çırptı, Müslümanların içine düşen ayrılık genişledi durdu. Müminlerin emiri İmam Ali Keremallahu veçe devlet gemisini kainat deryasında saadetle yüzdürüp kurtuluş sahiline çıkarmak için elinden geleni yaptı. Lakin içtihadi meselelerden dolayı Cemel vakası meydana geldi. Ulviyet ve hikmet madeni dört sene, sekiz ay, yirmi üç gün halifelikte kaldıktan sonra, kırkıncı hicret senesi, Ramazan'ın on cuma günü sabah namazına, mescide giderken, harici taifesinden İbni Mülcem isimli lanetlinin kılıcıyla vuruldu ve yaralandıktan iki gün sonra da ebediyet alemine göçtü. i̇mam Ali radiyallahu anh, Vefatından üç gün önce yemeden içmeden kesilmişti. İftarda üç lokma ve biraz su içiyordu. Ölümün açken gelmesini istiyorum diyordu. Ve iki günlük ömrü kaldığını söylüyordu. Zaten kendisi başına gelecekleri Medine'deyken haber vermişti. Irak'a gitmek üzere harekete geçtiğinde Abdullah İbni Selam yolunu kesip haykırmıştı. ''Ey müminlerin emiri, Irak'a gitme. Korkarım ki orada sana kılıcın ucu dokunacak.'' Ona şu cevabı vermişti. ''Evet, bu dediğini bana Allah'ın Resulü bildirmişti. Bir gecenin sabahı, öldürücü o yarayı aldılar. İbni Mülcem yakalandı, yatağının başına getirdiler. Hazreti Ali radiyallahu an ağır yaralı, emir verdi.'' ''Onu hapsedin, kendisine yiyecek ve içecek verin. Eğer ben ölürsem siz de onu öldürürsünüz. Eğer kurtulursam ben ne yapacağımı bilirim.'' Sonra ebediyet hazırlığına başladı. Son dakikasına yakın oğullarını yanına çağırdı, öğüt verdi. ''Ey benim iki gözümün nurları, Allah'a kulluktan ayrılmayın.'' Dünya size gelse bile siz ondan kaçın. Dünyadan herhangi bir şey elde edemediğimiz için kasavet çekmeyin. Daima hakkı söyleyin. Yetimlere acıyın. Zavallılara imdad edin. Her işiniz Allah için olsun. Zalime düşmanlığınız ve mazluma sevginiz Allah için olsun. Hazreti Ali radıyallahu anı, oğulları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu teala anhum ecmain gasletti. Namazını büyük oğlu Hazreti Hasan kıldırdı ve onu seher vaktinde Kufe Mescidi'nin yakanına gömdüler. Aynı gün Hazreti Ali'nin katilini de zindandan çıkarıp idam ettiler ve ebedi azap diyarına gönderdiler. İbni Abbas radiyallahu anh, onun hakkında şöyle diyordu. İlmin onda dokuz payı Ali'ye verildi ve geriye kalan biri de insanlara dağıtıldı. Allahu Teala şehadetini kabul buyursun derecesini yükseltsin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz böylece iki bölümden oluşan Halifeler programımızın da sonuna geldik. Allahu Teala hepsinden razı olsun. Derecelerini ali eylesin. Bizlere de evlatlarımıza da onları sevmeyi ve onların yolundan gitmeyi nasip eylesin. Amin. Velhamdülillah ve ssalatu vesselam ala Resulillah.